Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir, biz çalışıp kazandık derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler.